Günaydın. Bugün programımıza iki değerli insanı konuk ediyoruz. Birisi dünyadaki en zorlu dağlara defalarca çıkmış ünlü dağcı ve Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki. Diğeri ise ilgiyle ve sevgiyle okuduğumuz gazeteci ve köşe yazarı Melis Alpan. Konularımız ise toplumumuzda ne yazık ki baskılanan ve ezilmeye çalışılan doğa ve kadın. Bu iki konu birbiriyle o kadar ilgili ki bu iki konuyu birlikte ele alan bir hareket dahi var. Eko feminist hareket. Önce doğanın baskılanması ve yok edilmesiyle başlayalım. Konu son günlerde meclis gündemine taşınan Tabiat ve Biyolojik Çeşitlilik Koruma Kanunu kampanyayı başlatan da değerli doğa aşı Nasuh Mahruki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Re Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi Kanunun meclis gündeminden çekilmesi. Nasuh Mahruki hayatını insan hayatı kurtarmaya adamış, ülkesini her şeyden çok seven ve yaşamı en kutsal hediye kabul eden biri olduğunu, insan ve doğanın ayrılmaz bir bütün olduğunu bildiğini anlatıyor kampanyada. İnsanın yaşam kalitesini arttırırken doğadaki diğer canlıların yaşam hakkını gözetmemiz gerektiğine inandığını ekliyor. Nasuh Mahruki yıllardır sürüncemede bırakılan tabiatı ve biyolojik çeşitliği koruma kanunu ne yazık ki yine ülkemizin bir klasiği olarak... Rantı merkeze alan, tümüyle korumadan uzak bir anlayışla tekrar düzenlenmiş bir şekilde önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeme alınacağını duyurar. Bunu kabul etmediğini ve asla razı gelmediğini söyleyen Nasuh Mahruki, bütün bunlara seyirci kalırsak ve susarsak sevdiği her şeyi borçlu olduğu topraklardan yine parçalar kopartılacağını bildiğini söylüyor. Yol geçecek, maden aranacak diye. Milli Park'ın bir yaban hayat koruma sahasının daha inşaat alanına dönüşeceğini söyleyen Nasuh Maruhki, davalar açılmış kazanılmış ama dinleyen yok. İçindeki canlılarıyla ateşe verilen belli ki kel kazan arazi orman dışında çıkar. Ver verir parasını alırım diyenler var. Sularına girdiğim nehirlerin birçoğu, hester uğruna canını teslim etti bile. Sessiz dağlarda dahi hesapsız yapılan tesisler, otoyollar, konutlar, kamuya hepimize ait kıyılarımız ise up uzun bir beton duvarının arkasında kaldı. Köprü geçecek, liman yapılacak derken balıkların çoğaldıkları alanlar, balık ve elbette kıyı balıkçısı da büyük tehdit altında diyerek aslında ne çok alanda nelerin etkileneceğini de anlatıyor kendisi. Biliyoruz ki önümüzdeki günlerde bu yasa tasarısı meclis toplantısına gelecek. Birkaç dikkate alınmayan itirazdan sonra birkaç el kalkıp evet kabul edildi dediğinde belki basında küçük bir fotoğrafsız haber olduktan sonra ülkemizin paha biçilmez doğasının üzerindeki son koruma kalkanı da kalkacak. Yasa, tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma adı altında korunanları kullanılır yani yatırım yapılabilir Yapacak. Bu kararları alırken de kimseye hatta işin önde gelen uzmanlarına dahi danışılmayacak. Sivil toplum yine her şeyden uzak tutulacak. Ve ülkemiz rantı merkeze alan bir anlayışla yine talan edilecek. Dünyalar güzeli ama talihsiz ülkemde bu filmi daha önce çok gördüm. Bir kez daha seyretmeye tahammülüm yok diyerek niyetini ve korkusunu dile getiriyor. Bu haliyle taslağın gündeme getirilmemesi gerektiğini, taslağın gerçek bir koruma amacı ve geleceğimize karşı ...ciddi bir sorumluluk duygusuyla tekrar hazırlanması gerektiğini söylüyor ve yetkilileri göreve çağırıyor. Kampanya daha ilk saatlerinde sosyal medya paylaşımlarıyla hızla yayıldı ve imza sayısı 3000'i aştı bile. Belki siz bu haberleri dinlerken imzalar 10.000'e 10 yaklaşıyor olacak kim bilir. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak ve Nasuh Mahruki'ye bu sefer Yüce Dağlar'da değil bu zorlu sosyal tırmanışta desteklemek isterseniz... Change.org Taksim Tabiat Kanunu adresini ziyaret edebilirsiniz. Change.org Tabiat Kanunu. Ve şimdi yüzümüzü dönelim gazeteci yazar Menis Alpa'nın kampanyasına. Geçtiğimiz hafta ardı ardına yaşanan cinayet ve kayıpların ardından yeniden gündeme oturan kadın cinayetleri konusunda... Konunun hassasiyetini bilen, sürekli yazılarında konuya dikkat çeken, bir bilinç yaratmaya ve kadın cinayetlerini durduracağız platformunun sesi olmaya çalışan gazeteci yazar Melis Alpan, Change.org'un üzerinde bir kampanya başlattı. ''Kadınlar ölüyor, katiller hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam ediyor.'' Kadın cinayeti demek kadın olan ve cinayete kurban giden demek değil. Önce bunu anlamak gerek. Kadın cinayetine kurban gitmek demek bir kadının sadece kadın olduğu için. Kadınlığından dolayı öldürülmesi demek diyor ve başlıyor kampanya metini. Muhatapsa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin. Yemek tuzlu olunca da tuzsuz olunca da dayak yiyen, yıllarca şiddet görüp cinsel istismara uğrayan kadınlar artık sesini çıkartıyor. Bu işkenceye daha fazla katlanmamaya karar veriyor. Boşanmak istiyor ve öldürülüyor. Hem de göz göre göre diyen Melisa Alpan hemen her gün ülkenin dört bir yanından kadın cinayeti haberleri aldığımızı söylüyor. Kocasından kaçıp ailesine bile sığınamayan kadınların polise adalete koştuğunu, adaletsizliğin ise işte tam bu noktada başladığını söylüyor. Kadın şanslıysa koca birkaç saatliğine gözaltına alınıyor. Fakat polisin kocandır yapar, evine dön bacım telkiniyle veya en fazla ölürsün yorumuyla kaderiyle baş başa bırakılıyor. Koruma talebi kabul edilen kadınlar korumanın masraflarını karşılamak zorunda bırakıldığı için bu koruma hizmetinden faydalanamıyor ve korumanın o günkü yevmiyesini, yol ve yemek masrafını karşılamak zorunda kalıyormuş. Hal böyle olunca serbest bırakılan koca ilk fırsatta, Birkaç gün önce can haliyle polise başvuran kadını birkaç günlük gecikmeyle öldürüyormuş. Bundan sonrası da içler acısı. Bu kez karısını dövdüğü işkence ettiği için değil, öldürdüğü için hakim karşısına çıkan katil kocaya iyi halden ve ya ağır tahrik indiriminden ya da denetimli serbestli kanundan yararlanıyor ve bir süre sonra hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Ancak bir cinayet basında geniş yer bulur. Kamuoyunun tepkisini yaratırsa hakim indirime gitmeyebiliyormuş. Melis Alpan tam da burada soruyor. Diyor ki peki kadın cinayetleri hakimlerin ve savcıların inisiyatifine bırakılacak konumu. Hiç kimsenin inisiyatifine bırakmadan bütün kadınları koruyacak, potansiyel katilleri caydıracak bir kadın katillerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yasasının çıkmasının şart olduğunu, bunun aynı zamanda kızları öldürülen ve başka kadınların öldürülmesine karşı... Adalet isteyen ailelerin de talebi olduğunu söylüyor Melis Alpan. Bu yalnızca kadınların meselesi değil. Kadın cinayetine dur demek için kadın olmak da gerekmez. Feminist olmaktı. İnsan olmak yeter de artar bile. Hep beraber haklarımızı koruyacak yasalar için sesimizi duyuracak ve bu kadın cinayetlerini durduracağız diyerek seslenen gazeteci yazar Melis Alpan'ın Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu ile beraber başlattığı kampanya hakkında detaylı bilgiyi almak için ise ve diğer bütün talepleri de incelemek için taksim kadın cinayetleri adresini ziyaret edebilirsiniz. Doğanın ve kadının öldürülmediği bir gelecek dileğiyle esenlikler.